razı olduğu amelleri işlemeyi cennete girmeyi Rabbimiz'in cemalini görmeyi nasip etsin. Evet kardeşler bugünkü sohbetimizin konusu sabırla alakalı inşallah. Allah bizleri anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri birçok fıtri hasletlerle donatmış ve bu hasletlerin içinde yeme, içme, acıkma hayal duygusu sevme, korkma şükretme olduğu gibi bir de sabır duygusu vermiştir nasıl ki insanın yaşadığı bir ortam ona iyi veya kötü hayır veya şer niteliğinde birçok şeyler kazandırıyorsa insanın üzerindeki Allah inancı, Allah'a bağlılığı da üzerindeki fıtri hasletlerin üzerinde çok çok büyük etkisi vardır. Sabır lugatta men etme, hapsetme gibi manalara gelir. Yine sabır, insanın kendisini feryat etmekten, dilini her türlü şeyden şikayet etmekten ellerini yüzüne, dizine vurmaktan ve elbiselerini yırtmaktan men etmesi manalarına gelir. Yani sabır hemen hemen kullukla alakalı eyleme döktüğümüz her meselede gündeme gelebilecek bir olgu olması hasebiyle kişinin imanıyla, akidesiyle direkt alakalı olan huylarımızdan bir tanesidir. Sabrın hakikatı insanın üstün ahlaklarından da bir tanesidir insan onunla güzel ve hoş olmayan işleri yapmaktan sakınır yani sabır insanın aslında en önemli kuvvetlerinden de bir kuvvettir insanın hali ve işleri ancak onunla düzelir ve onunla yoluna girer kardeşlerim sabır bela geldiğinde o şahsın edep ve ciddiyetini muhafaza etmesinden ibarettir. Sabır bela geldiğinde şikayet etmemedir. Sabır aynen bela karşısında sıhhat ve afiyette durulduğu gibi durulmadır. Allah Azze ve Celle'nin kulu üzerinde hem afiyette hem de bela zamanında kulluk hakkı vardır değil mi Rabbim subhanahu ve teala hepimizi ne yapar dener buna göre kulun afiyetteyken şükretmesi bela zamanında da ne yapması sabretmesi gerekir sabır Allah'la beraber sebat etme belaları rahatlık ve sükunetle karşılamaktır nefsi nefis insanın nedir bineğidir. Onun üzerinde ya cennete ya da cehenneme gider. İşte sabır da bu bineğin gemi ve yuları gibidir. Eğer bineğin gemi ve yuları olmazsa her tarafa ne yapar? Kaçabilir. Kardeşlerim sabrın kullanıldığı yere göre birçok isimleri ve açıklamaları vardır. Mesela ihtiyari ve makbul olan sabır kötü arzu ve isteklere sabretmektir. Bu sabır alakalı olduğu yere göre ne yapar birçok isim alır. Haram olan fert şehvetine karşı olursa buna namusluluk. Zıttına ise günaha dalma zina denir. Bu sabır mide şehvetine yemeğe acele başlamaya hoş olmayanları yememeye karşı olursa buna tok gözlülük denir. Zıttına ise aç gözlülük denir. Bu sabır açıklanmayacak ve söylenmeyecek sözler hakkında olursa buna da sır tutma denir. Bu sabır ve ifşa etmeye de mesela eğer bir sözü tutma başkalarını anlatmama sır tutmaysa bunu ifşa etme nedir? İnsanlara anlatma, bu sözü yayma da onun tam zıttıdır. Sabır, kullanıldığı yere göre birçok isim alır kardeşlerim. Bu isimlerin birbirinden farklı olması, birbirine zıtlık ifade etmesi ise, kişinin kendi nefsini iyi ve hoş olan, kötü ve hoş olmayan şeylere yorduğunda aldığı isimlerdir onun için bir kul sabretmeye kendini zorlar ve onun üzerinde ısrarla durursa sabır onun için ne yapar bir tabiat olur bu da o insanın müminliğinin alametindendir çünkü Allah Azze ve Celle öyle bir sure indirmiştir ki kardeşlerim Allah kendisinden razı olsun İmam Şafii'nin de dediği gibi eğer diyor Muhammed ümmetine Ben Kur'an'dan diyor öyle bir sure biliyorum ki Muhammed ümmetine diyor başka bir sure inmese Bu hepsine ne yapardı yeterdi diyor Bu asır suresidir diyor Çünkü bütün insanlar hüsranda Sadece birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler Müstesna diyor Kardeşlerim dinin temeli Üç esasdan ibarettir Bunlardan birisi emredileni yapma, ikincisi yasak olan şeyleri terk etme, üçüncüsü takdir olunanada da sabretmedir. Kul bu üç şeye dikkat ettiğinde birçok meselesini ne yapar? Halleder. Emredileni yapacak, yasak olanları terk edecek ve Allah'ın kendisine takdir olana da ne yapacak? Razı olacak, sabredecek. Şimdi Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İbn Abbas Allah kendisinden razı olsun. Bu ayet kelimenin tefsirinde Allah Azze ve Celle'nin ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece beni ululamaları için yarattım diyor öyleyse bir kul emredileni yerine getirdiğinde o gelen emre karşı ne yapacak sabırlı olacak düşünün kadın olsun erkek olsun genci olsun yaşlısı olsun insanın birçok emirle karşı karşıya kaldığında bazen nefsine ne yapar bunlar ağır gelebilir mesela kızma diyor kızgınlık bizde var mı? öfke var mı? var ama öyle ortamlar oluyor ki insan gadaplanmıştır kızma bu bazen ağır gelebilir veyahut e, öyle meseleler vardır ki mesela bir tesettür meselesi bir erkeğin sakal meselesi veyahut Allah yoluna bir cihat meselesi veyahut bir hicret meselesi veyahut da Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresinde buyurduğu gibi Evleriniz işleriniz hoşunuza giden yaşantınız Yurtlarınız Allah ve Resulüne karşı gitmeye size mani ise Allah yoluna gitmeye oturup bekleyin diyor Anneleriniz kardeşleriniz yakın akrabalarınız Yani bunlar insanı Allah'a ve Resulüne gitmekten alıkoyuyorsa Demek ki burada neler var bir sıkıntı var Öyleyse emredilenleri yerine getirme edilen nereden de sakınma insana her zaman ne yapıyor? Hayır getiriyor. Bunun yanında öyle insanlar da vardır ki Allah'ın kendisine takdir ettiğine ne yapmaz, razı olmaz. Mesela kadındır erkek olmaya özenir, erkektir kadın olmaya özenir. Vehut zengindir, fakirdir, hastalıklıdır, sıhhatlidir. Güzeldir, çirkindir, zencidir, beyaz tenlidir, kırmızı tenlidir vesaire. Allah'ın kendisine takdir ettiğine ne yapmaz? Razı olmama da vardır ki bu da insanın ayağını ne yapar? Kaydırır. İşte dinin temelindeki bu üç esasın üçü de çok çok önemli meselelerden birer tanesidir. Kul mükellef olduğu sürece bu üç esastan ayrılamaz ve kendisinden teklif düşmedikçe bu üç esas ondan ne yapmaz? Düşmez. Kardeşlerim insana sabrın ağır gelmesi o fiile çağıran şeyin kuvvetli fiilin de kolay olmasına bağlıdır. Yani fiilde bu iki unsur toplanınca insanın o fiilden uzaklaşmaya sabretmesi çok zordur. Fiilde bu iki unsur bulunmadığı takdirde, o fiilden uzaklaşmaya sabretmesi de kolaydır. Fiilde bu iki unsurdan biri bulunup, diğeri bulunmazsa, sabır bir cihetten kolay, bir cihetten zordur. Kendisinde adam öldürmeye, hırsızlık yapmaya, içki içmeye, Fuhuş turlarını işlemeye davet eden kuvvet bulunmayan kimsenin bunlardan uzaklaşması, sabretmesi nedir? Çok kolaydır. Bu fiillere davet eden şeyin kendisinde kuvvetli olmasıysa bunlara karşı insanın sabretmesi nedir? Çok zordur. Onun için Allah hepimize hayır versin. Allah emredilenleri yapmayı, nehyedilenden uzak kalmayı nasip etsin bizlere. İman, sabır ile şükürden ibarettir kardeşlerim iman iki sınıftır birisi sabır diğeri de şükürdür yani sabır imanın yarası gibidir kardeşlerim sabır nefsi Allah'a itaat etmeyi hapsetme ve bu itaatta devamlılığı muhafaza etmek için onu ihlasla kollama ilimle güzelleştirmek gerekir yani bu huyu Sabır huyunu e, O kadar iyi anlamamız Gerekiyor ki işlediğimiz her fiilin Üzerine muhakkak bunun neyi var Bir tesiri var Sabır nefsi Allah'a itaat etmeyi hapsetmeli Ve bu itaatta da Devamlı olmayı muhafaza etmelidir Eğer onu ihlasla Kollama ilimlen güzelleştirme olmazsa Sabır ne yapar İlk bulunan durakta fırsatını ne yapar kaçırır ama bir acıda ama bir hastalıkta ama bir amelde veyahut bir arkadaşınla olan nizalaşmada insan sabrı ne yapabilir kaçırabilir. Yine sabır insanın nefsini günahlardan koruma şehevi arzulara ve dine karşı bütün sapmalara karşı koyarken sebat göstermeyi sağlar. Sabır yine Allah'ın kaza ve kaderine hiçbir şikayette bulunmaksızın rıza göstermeye gelir. Şimdi öyle insanlar vardır ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında biraz sonra gelecek ayet-i kerimeler Kimine kız, kimine erkek Kimine hem kız, hem erkek Kimine de hiç çocuk vermeyiz der Kimini fakir Kimini zengin der. Öyle insanlar vardır ki hep kız çocuğu vermiştir Allah. Oğlan çocuğu ister. Değil mi? Yani Allah'ın kendisine takdir ettiğine ne yapmaz? Razı olmaz. Kimi ise daha güzel, çok daha e, iyi bir yaşam, sıhhatli bir yaşam ister. Allah Azze ve Celle kendisine sakat bir çocuk nasip ettiğinde isyan edebilir. İşte sabır, Allah'ın ona takdir ettiğine ne yapma razı olmadır Kardeşlerim sabır kitap ve sünnetten gelen delillerle dinde farz olan hükümlerden bir tanesidir Allah Azze ve Celle kitabında sabrı o kadar çok sayıda çeşitleriyle zikretmiştir ki Yani bunları saymakla bitirmemiz çok zor 70 yerde sabrın farz olduğuna işaret etmiştir. Bununla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da hadislerde yine sabrın önemine işaret ederek e, bu konuda birçok söz söylemiştir. Ve mesela bunlardan bir tanesi hepinizin hatırlayacağı bir rivayet Müminin diyor durumuna hayret edilir. Onun her durumunda hayır vardır diyor. Ama diyor bu sadece mümin içindir. Başkası için değil. Eğer sevindirici bir durum başına gelirse ne yapar? Şükreder. Bu onun için hayır olur diyor. Başına bir şey gelse, bir kötülük gelse üzülür, sabreder. Bu da onun için ne yapar? Hayır olur diyor İmam Müslüm'ün naklettiğinde. Akıllı kişi ne yapar? Dünyadaki her şeyin biteceğine kanaat getirir. Onlardan bir kısmının varlığı mümkündür. İmkansız değildir mümkün olmayanlar için ise mahlukun ona meydana getirmesinin bir yolu yoktur ve insan yaşamış olduğu yaşantıda elinden kaçan hiçbir şeye üzülmeyecek Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği bir şeyi de almışsa bu bir e, sevdiği bir insan olabilir bir çocuk olabilir bir mal olabilir bir sıhhat olabilir bunlara da ne yapmayacak üzülmeyecek sabredecek işte kardeşlerim e, sabrı anlayabilmek için sabrın bir tarafı sabır yani insanın bu huyunun bir tarafı sabırsa öbür tarafı da nedir rızadır yani Allah'ın kendisine takdir ettiğine nedir razı olmadır ki insan e, başına gelen bir şeye bu şekilde tavır takınırsa işte o zaman Allah'tan ne yapar? Büyük bir ecir alır. Gelene sabretme ve Allah'ın onu takdir etmesine razı olma. Kardeşlerim sabır insanı emellerine ulaştırabilmesi için de zorunlu bir ihtiyaçtır. Sabredenler her zaman işlerinde ne yapmıştır? Başarılı olmuştur. Velev ki sabretmedi. Ne olur? O başına gelen her neyse, onun e, belayı kendisinden defetmediği, kaldırmadığı gibi, o olan olayı da geriye döndürmesi nedir? Mümkün değildir. Artı bir de kendisine nedir? Bela, musibet, yük olarak, günah olarak da ne yapar? Alır. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında tamamen sabırla alakalı. Ee, o kadar çok e, ayetler indirmiştir ki mesela onlar inandık dedikten sonra hiç denenmeyeceklerini mi zannediyorlar diyor veyahut geçmiş ümmetlerin başına gelen sizin de başınıza muhakkak gelecek diyor siz kolayca cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz diyor. yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlardan en şiddetli imtihana tabi tutulanlar peygamberler Sonra sırasıyla dine bağlılıkta mükemmel kişiler gelir. Eğer dine sağlam bir şekilde bağlı ise o imtihanı da o derece ne yapar? Şiddetlenir. Yok dinde zayıf ise ona göre imtihana düşer olur. Kişi yeryüzünde yürüdüğü müddetçe belanın sıkıntısı da onu ne yapmaz? Terk etmez. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ömründe o kadar çok meydan muhaberesine katılıyor ki Savaş ne demektir? Ölümle burun buruna gelme. Açlıkla burun buruna gelme. Yine dini tebliğ ederken insanların hakaretine, iftirasına her türlü tacizine nedir? Karşı karşıya gelme. İşte bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin dini için sabrederek ne yapılmıştır? Aşılmıştır. Bugün din bize sırf bu sabırların neticesinde gelmiştir. İşte kişi dinine sarıldığı müddetçe de bela ve musibet ona ne yapıyor? Her zaman gelip yakasına yapışıyor. Kardeşlerim sabır eğer dikkatli incelenirse insana kazandırdığı birçok hasletleri vardır. Mesela musibetleri ele aldığımızda musibetleri yani gelen bela ve musibetleri ele aldığımızda insanlar musibet deyince hep kötülük olarak ele alır değil mi? Ama öyle musibetler vardır ki iman ehli için hep hayırlı olmuştur. Ve bu sebepten dolayı da musibetler Müslüman topluluğunu her zaman ne yapmıştır? Temizlemiştir. Müslüman topluluğundan Müslüman olmayıp da Müslüman gibi giyinip davrananları ne yapmıştır o musibet? yıklamıştır onlar ne yapmıştır Biz de Müslümanlarız Biz de sizin gibiyiz bizde sizin gibi inananlardanız demişlerdir ama Allah azze ve Celle onların başına öyle bir musibet vermiştir ki o musibet hakikaten onların dine bağlı olup olmadığını beraber olup olmadıklarını ne yapmıştır gündeme çıkarmıştır ki bu inananlar küfredenin inandık diyenler inandık dediklerinin hayata geçirilip geçirilmeme noktasında nedir? Hep bir imtihan olmuştur. Ve insanların içinden kiri, pisi Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Ayırt etmiştir. Onun için Allah hepimize hayır versin. Musibet insanların içindeki pisliği ne yapar? Temizler. Ve insanların insan olması hasebiyle imtihan edildiğinde onun içindeki ne yapar? dışına nüfuz eder ki bu da iyiyi kötüyü birbirinden ayırt eder aynı demirci körüğünün üflendiğinde maden harareti bulup da eridiğinde yüksek ateşte ne yapar içindeki pisliği atar İşte Allah'ın verdiği musibetler imtihanlarda inananların içindeki çürük olanları ne yapar ayırt eder yine kardeşlerim musibetler Müslümanları eğitir yani içindeki pisliği ayırt ettiği gibi imtihan belalara düşer olma Müslümanları ne yapar? Olgunlaştırır. Kuvvetlendirir ve cevherlerinde parlatır. Çünkü Allah azze ve celle kitabında Allah iman edenleri günahlardan temize çıkarma, kafirleri de helak etmek ister diyor. Yine Allah azze ve celle Allah gönüllerinizdekini deneyden geçirme ve kalplerinizdekini arıtmak için bunları başınıza getirdi. Hiç kuşkusuz Allah gönüllerin özünü bilir diyor. Demek ki gelen her türlü musibet Müslümanları ne yapıyor? Eğitiyor ve artık ona karşı bir bağışıklık, dayanıklılık hissediyor. Yine kardeşlerim gelen musibetler ve bunlara karşı sabır Müslümanın derecesini ne yapar? kat kat artırır. Çünkü Allah Azze ve Celle sabrın karşılığında onlara kat kat güzel ameller nasip eder. Günah ve hataları bağışlar. Onları musibet ve belalardan muhafaza eder. Ve analarından doğduğu günkü gibi tertemiz kılar. Biliyorsunuz kardeşlerimiz, kardeşlerim insan olmamız hasebiyle insan günah her zaman nedir? Meyillidir. Ve Günaha meyilli olan bir insanı da imanın nispetinde Allah Azze ve Celle uğrattığı bela ve musibete karşı takındığı tavırla, sabrıyla onu ne yapar? Temizler. Çünkü insan günahsız olmaz, belalara düşer olur ve Allah Azze ve Celle buna karşı sabrıyla da onu ne yapar? Temizler. Ayşe annemizden gelen bir rivayette Allah Resulü ve Sellem Müminin diyor gerek nefsinde, gerek malında, gerek eşinde, gerek çocuğunda ölene kadar bela ve musibetler ne yapmaz? Eksik olmaz. Ve kul diyor bunlara sabrettiğinde <gülüyor> o ona ne yapar? Günahlarına kefaret olur. Hatta diyor başına gelen bir ağrı ayağına batan bir diken dahi günahlarına ne yapar? Kefaret olur. Peki bu ne zaman olur? Dilin sabra alıştığında. Allah'tan gelen bir şeye şikayet etmediğinde, hamd ettiğinde ve kaderine razı olduğunda işte bu zaman olur ama mesela bugün Anadolu'da yaşlı kadınlara rastlasanız, ana nasılsın teyze nasılsın diye sorsan nasıl cevap verir size hamd edeni çok az görürsünüz, yani bütün hastalıkları sayar hem de doktordan daha iyi de haplarını dahi bilirler, halbuki Allah'a hamd etmeleri ve başlarına gelene rıza göstermeleri gerekir. Kardeşlerim sabrın birçok mertebeleri vardır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da sabrı zikrettiği yerler takip edildiğinde Allah Resulü ve Vesselam'ın söylediği sözlere bakıldığında net olarak şu anlaşılır ki sabır büyük bir makam büyük bir fazilete sahip bir duygudur. Allah hepimizi sabreden ve şükredenlerden kalsın. Sabrın İslam'da çok büyük değerlerle beraber zikredilmesi, Allahü Teala'nın sabrı kesin inanmayla beraber zikretmesi bunlar hep sabrın insan üzerindeki çok büyük etkisinden kaynaklanır. Mesela Secde Suresi'nde sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık diyor yani eğer emredileni yapar nehyedilenden uzak durur ve Allah'ın takdir ettiğine rıza gösterirsek Allah Azze ve Celle içimizden bizlere öyle önderler gönderir ki yeryüzünü korkudan emin ve Allah'ın e, razı olduğu bir yaşam biçimine ne yapar çevirir yine kardeşlerim öyle haller vardır ki insanın içinde Allah'ın gerçek kulları bunu gayet iyi bilirler ki cini ve insanı şeytanlar insanoğluna iki silah ile aniden şiddetli bir saldırı ile saldırarak ele geçirmek ister birincisi şehvetler aşırı istek ve arzular ki bunlar ahlakı bozar ve insanı doğru yoldan çıkarır İkincisi ise fikir ve düşünceleri bozmak için desseler ve şüpheler oluşturur ve bunu da dalalete sürükler onun için insanın iki halde de kendisini koruması gerekir şimdi birincisi insana öyle bir nefis verilmiş ki her zaman kötülüğü emreder İnsan kendisini ne yapacak? Şehevi arzulardan, aşırı isteklerden kendini uzak tutmaya çalışacak. Arkadaşına dikkat edecek, yemesine, içmesine dikkat edecek, amellerine dikkat edecek ve Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu hükümleri yerine getirmeye çalışacak. İkincisi ise gönlünü, zihnini, kulaklarını her türlü fikri, düşünceden uzak tutacak. Çünkü bizler İnsan olmamız hasebiyle her duyduğumuz şeye meyleden insanlarız. Kitap ve sünnetin dışında ne duyarsak duyalım bunlardan kendimizi ne yapacağız? Uzak tutacağız ki zihnimizi onlarla ne yapmayalım? Meşgul etmeyelim. Kitap fuarındayız. Bir arkadaş tuttu. Aslanların günleri diye bir kitap tavsiye etti. Hocam bunu bir okur musun? De. Aslanın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, onuncu gününe kadar... Şialardan bir tanesi felsefik olarak bir aslan nasıl eğitilir onu anlatıyor. E gel ben sana Kur'an'dan kısalar anlatayım dedim. Şimdi görüştükçe aslanın kaçıncı günündesin diyorum. Şimdi öyle kitaplar vardır ki kardeşlerim insana ne yapar? Bütün ruhunu özünü alır götürür etkiler. Ama sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı değil mi? Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu değil mi? Eğer insan bunlara kulak verir, bunları öğrenirse anlatacağı da bu olur. Örnek vereceği de, vereceği de ne yapar? Bunlar olur. Ama bunun dışındaki sözlere, düşüncelere gittiğimizde, çünkü şeytanın e, getirip de attığı hep şüphevaridir. Rahman'ın dostlarına baktığımızda delillen gelir, delil insana idminan getirir, huzur getirir, kardeşliği getirir, imanı artırır. Ama şeytan tarafındaki her şey şüpheyle gelir ve o şüphede insanı tereddüte en sonunda da inkara kadar ne yapar? Götürür. Onun için insanın e, bu gibi meselelere çok dikkat etmesi gerekir ki duyduğu Kur'an ve sünnet dışındaki her söze rağbet etmeyecek ve uzak duracaktır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kişinin, Duymuş olduğu her sözü nakletmesi kendisine yalan namına nedir? Kafidir diyor. Halbuki duyduğu sözü nakletmese, sabretse, analiz etse o sözün doğru ve yanlışlığı ortaya çıkar mı? Çıkar ve kendisinin de eminliği ne yapılmaz? Bozulmaz. Onun için demek ki insanın şeheve arzulardan, aşırı isteklerden, ahlakını bozacak her şeyden uzak durması ve her türlü fikri akımlardan kendisini koruması gerekir. Eğer bunu yapmazsa kardeşlerim, düşünün İblis Adem Aleyhisselam'a yaklaşarak, Allah sizin bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misin? Allah'ın yasakları sorgulanır mı? Ama sorgulamaya başlarsan artık işim ne yapmıştır? Bitmiştir. O ağacı düşününce eğer bundan yerseniz, Cennette melekler gibi ebedi kalacaksınız deyip arkasından Allah adına yemin ederek ne yapmıştır? Kandırıvermiştir. Günümüzde Allah adına insanları kandıranlar yok mudur? Vardır. Önlerine çıkıp ağlayarak sızlayarak dini anlatanlar, duygu sömürüsü yapanlar, birçok şeylerle insanları peşinden götürenler yok mu? Var. İnsanların gözünün önünde artık değer sahibi olunca onların vermiş olduğu fetbalar, ki kişilerin de bozulan imanı, gitmiş oldukları yolun düzgün olmayışı, onların fetvalarının sorgulanmaması, dinin de bozulmasına kadar ne yapmıştır? Gitmiştir. Bir tanesi tutmuş, başörtüsü açılacak demiş. Bütün herkes ne yapmış? Açmıştır. Birisi başka bir şey demiş, hepsi ne yapmıştır? Ona uymuştur ve bu da öbürlerine emsal tayin edip gitmiştir. İşte İslam'da fikir ve düşünceleri bozan her türlü şeyden uzak durmamız gerekir. Kardeşlerim, nefsini her türlü kötülükten dizginleyebilen müminler bu düşmanlar ile daha kuvvetli ve daha şiddetli silahlarla mücadele edebilirler. Buyurun. Kimin? Yok. Köşeden üçüncü Arapça'ya bakın. Şimdi birincisi sabır ki bu sabır şehvet ve nefsin kötü hevalarından insanı korur. İkincisi yakin yani kesin bilgi ki bundan da insan şüphe, zan ve ön yargıları parçalayarak kendisinden bunları ne yapar? Yok eder. Aynen La İlahe illallahın şartlarını da anlattığımız dersi hatırlayacak olursanız kelime-i tevhidin birincisi nedir? Bilmektir. Yani insan bilerek o kelimeyi söylemeli. İkincisi nedir? Yakinen yani kalbinde şek ve şüphe duymadan bu kelimeyi söylemelidir. İşte insanın sabırda da en önemli silahı nedir? Yine bilgidir. Ve yakinen Allah Azze ve Celle'ye iman etmesidir ki bu da onu ne yapar? Her türlü zandan, dedikodudan Allah'a karşı suizandan ne yapar? İnsanı korur. Sabır ve yakın olmadan dinde imamlık elde hiçbir zaman edilmez kardeşlerim. Allah Azze ve Celle sabrı dört ayrı surede şükürle birlikte zikretmiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'la alakalı İbrahim Suresinde Musa Aleyhisselam'la alakalı bir ayet zikretmiş. Biz Musa'yı soydaşlarını karanlıktan aydınlığa çıkardık ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye de mucizelerle destekledik ve onlara peygamber gönderdik. Bu hatırlatmada sabırlı ve şükreden herkesin alacağı ibret dersleri vardır diyor. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın kavmini Firavunun zulmünden Kızıldeniz'den hem de Denizin ortasından yollar açarak Ne yapmıştır? Kurtarmıştır. Bunların Ona karşı ne yapması? Şükretmesi ve Dinlerinde sebat etmeleri Gerekirken onlar ne yaptılar? Karşıya geçer geçmez Ey Musa bize de Şöyle bir ilah edin sana diyerek Kalplerindeki Oturmamış o girmemiş iman birçok şüpheye yol açarak resullerinden başka bir ilah istemişlerdir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu kıssayı zikrederek Subhanallah kendisine de Huneyn gazasına giderken şöyle bir ilah edin sana bize de dediklerinde Zâdü'l-Emvât olayında Subhanallah sizler aynen Musa'nın kavminin Kızıldeniz'den Allah'ın rahmetiyle Allah onları geçirdikten sonra istedikleri şeyi istediniz diyor. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle her türlü bela ve musibette sabretmeyi Allah'ın takdirine razı olmayı nasip etsin. Büyük olaylarda insanın sabrı bu e, şükrü ve bu olaylara karşı rızası bazen kaçabilir. Sende kaçmasa imanı zayıf amellerinde yalpa yapan insanlar da olabilir. Bunlar da oturmuş insanların imanını ne yapabilir? Bozabilir. İşte bu meselelerde insanın istikamet üzerine gelebilmesi için verilen misallerdir. Yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle Lokman suresinde öyle misaller vermiştir ki bir kısım delilleri göresiniz diye Allah'ın izniyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmediniz mi? şüphesiz diyor bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır diyor yine Sebe suresinde Allah Azze ve Celle fakat onlar ey Rabbimiz seferlerimizi uzun aralıklı yap diyerek kendilerine yazık ettiler bunun üzerine onları dillere düşürdük toplumları parçalayarak öteberiye dağıttık hiç kuşkusuz sabırlıların ve şükredenlerin bu olaydan çıkaracakları büyük dersler vardır diyor. Yine Allah Azze ve Celle Şura suresinde Allah dilerse rüzgarı durdurur gemiler diğer denizin yüzünde dura kalır. Elbette buna sabreden ve çok şükreden herkesler için ibretler vardır diyor. Demek ki kardeşlerim her olay sabreden ve şükreden insanlar için alınacak çok çok büyük dersler olduğunu gösteriyor ve müminin durumuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hayret edilir diyor çünkü bütün işlere hayır bu sadece mümin içindir eğer sevindirici bir olay olursa bu onun için hayırdır eğer üzücü bir olay olursa bu da onun için nedir hayırdır diyor. yani sevindirici bir şey olduğunda şükreder başına bir bela bir musibet geldiğinde de ne yapar sabreder diyor Kur'an'a baktığımızda sabır bir yerde tevekkülle zikredilmiş kardeşlerim yani sadece sabır tek olarak ele alınmıyor öyle yerler var ki tevekküllen mesela hadis-i şerifte ne diyor siz Allah'a gereği gibi tevekkül edebilseniz şu aç karna yuvadan havalanıp Tok karnına dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Rızıklandırılırsınız diyor. Yani sabır öyle bir duygu, öyle bir haslet ki Allah Azze ve Celle kitabında onlar ki sabrederler ve sırf Allah'a tevekkül ederler diyor. Nahıl 42'de. Yine iyi işler yapanların alacakları ödül ne güzeldir. Onlar ki sıkıntılar karşısında sabreder ve sadece Rablarına güvenirler diyor. Demek ki sıkıntılar karşısında sabretme ve sadece Rab'be güvenme sabır kelimesinin tevekkülle beraber zikredilmesine sebep oluyor. Kardeşlerim yine Allah Azze ve Celle sabrı namazdan beraber zikretmiş. Bakara suresinde gelen ayete baktığımızda Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin demiştir. Ve şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Yine bakıyorsunuz Allah Azze ve Celle tesbihlen sabrı beraber zikretmiş. Kitabında Rabbının hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbını övgüyle an, tesbih et demiştir. Başarı her zaman iki duruma bağlıdır kardeşlerim. Birincisi harcanan çabayla zorluğa boyun eğilmesi ki kişiye bağlıdır ve onun kontrolü kontrolü altındadır. Bu da sabra ve sabırda yarışmaya muhtaçtır. İkincisi ise kişinin kontrolünde olmayan ve gaybın ve kaderin gizli tuttukları vardır. Bunun karşısında da mümin ne yapacak? Tevekkül edecek. Allah'a dayanacak ve ona sığınmaktan başka hiçbir yolu nedir? Yoktur. Bunu anladık mı? Bu biraz e, rıza'ya rıza kelimesinin açılmasına geldi. Yani harcanan çaba ve zorlukların boyun eğmesi kişiye bağlı. Kişi hayra da meyledebilir şerre de meyledebilir. Burada başına gelen bir meseleyle alakalı mücadele etmesi onun sabırda yarışmasıyla alakalıdır. Ama bir de kişinin kontrolü olmadan başına gelen şeyler vardır ki işin içinden çıkamayacağı bu da nedir? Kaderdir. Burada da ne yapması? Sadece Allah'a dayanıp ona tevekkül etmesi gerekir. Yine Allah Azze ve Celle sabrı cihatla birlikte zikretmiştir ki Allah Azze ve Celle kitabında dinlerinden dönsünler diye çeşitli işkencelere uğratıldıktan sonra göç edenler arkasından cihad edenler ve karşılaştıkları zorluklara sabırla katlananlar da var. Hiç kuşkusuz Rabb'ın bütün bu olup bitenlerden sonra onlar hakkında affedicidir merhametlidir diyor. Kardeşlerim cihad imanın doruk noktasıysa sabır da ahlakın doruk noktasıdır. Onun için Kur'an ve sünnette bu çok çok zikredilmiş. Sabır ona ekleniyor. Onun yelelerinden güzel ahlak çıkıyor. Yani birisi sabrın doruk noktası, imanın doruk noktası, birisi de ahlakın doruk noktası oluyor. Yine sabır takva ile beraber zikredildiğini görüyoruz ki, Allah Azze ve Celle kitabında eğer sabreder Allah'tan korkarsanız bu sizin kesin kararlılığınızın belirtisidir diyor. Yani burada da hem sabır var hem Allah'tan korkma var. Bu da insanı ne yapıyor? Kararlı, kişilikli hale getiriyor. Yine sabra baktığımızda Asır suresinde olduğu gibi hak ile beraber zikredilmiş ki bu da eğer birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye ederseniz diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim sabır dinde çok çok önemli ve müminin hayatında çok önemli unsurlardan bir tanesidir. Sabır kardeşlerim insana zor gelmesi ismi de aynı tadı gibidir. Yani Sabır çok yüce bir şeydir. Ama tadı acıdır. Çünkü insanın başa gelen bir şeye sabretmesi ona her zaman ne yapar? Acı verir. Ama bu acı ona tatlıya çevrilmesi için kişinin imanı güzel olması, ilminin güzel olması ve Allah Azze ve Celle'ye karşı da tevekkülü Yüksek olması gerekir. Çünkü sabır insanın yüksek ahlakının da e, bir göstergesidir. İman ve İslam ahlakının çoğu hep tamamen sabırla alakalıdır. Ne yaparsanız yapın hangi meseleyi gündeme getirirseniz getirin hep tarif edeceğiniz nedir? Sabırdır. Mesela bir iffet, yeme içme birçok e, insanı kötülüğe götürecek şeylerden kaçınma hep sabırlandır yiğitliği düşünün savaş anındaki e, insanların korkarak kaçtığında siz orada sebat etmeniz, dikilmeniz yine sabırlandır yine bir hoşgörüyü düşünün kızgınlık anında intikam duygularını bırakıyorsunuz sabrediyorsunuz karşıdakine ne yapıyorsunuz hoşgörüle davranıyorsunuz bu da sabırdır Yine öfke anında sabretme, geniş olma yine insanın yüksek ahlakındandır. Yani sabretmekten alakalıdır. Yine insanın aza kanaat etmesi Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu o rızka razı olması nedir? Yine sabırlandır. Yine mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin diyor size bir şey söylerken sağa sola baktığınızı baktığını görürse ne yapın? O size verilen bir sırdır. Onu asla başkasına ne yapmayın? Söylemeyin diyor. Yani bir durumu gizlemeye sabretmek yani sır tutmak da nedir? Yine sabırdır. Yine e, nefsi dizginleme şehevi duygulara götüren yollara kapılmayıp e, sabretme nedir? Yine ahlakın güzelliklerindendir. Mesela züh dediğimiz olay da yine sabırla alakalı değil mi? Olur olmaz yaşam tarzına göz dikip e, helak olanlardan olacağımıza ahireti umar, ahireti zikreder. E, züh takvalı halde olarak Allah'ın e, takdirine razı olarak iyi bir mümin ne yapabiliriz? Olabiliriz. Yani gözümüzü neye dikersek dikelim onu kaybedeceğimizi ne yaparız? Anlarız. Mesela düşünün. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanını düşünün. Yakup Aleyhisselam'ın imtihanını düşünün. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanını düşünün. Hep o başlarına gelen meselelerde ne yaptılar? Sabrettiler. Bu sabırların karşılığında da aldılar mı mükafatı? Aldılar. Kardeşlerim sabrın da aynı diğer amellerde olduğu gibi şartları vardır. Bunun birinci şartı, ne, şartı nedir? İhlastır. Bu bütün insanların arasında e, müşterek olan bir duygudur. Fakat İslam'ın şer'i ölçüler içindeki sabır ile diğerlerinin birbirinden ayrı eden temel özellikler ayrıdır. Ee, sabır Kur'an'da ve sünnette övülmüştür. İhlassız hiçbir işe ne yapılmaz? Yaramaz. Yani diğer sohbetlerde de gündeme getirdiğimiz gibi bir amelin kabul olmasında iki tane şart vardır. Birincisi nedir? İhlasdır. Yani Allah için yapılması. İkincisi de peygamberin sünnetine uygun olmasıdır. Bu sabırda da eğer sabır hakikaten ihlasla Allah için sabırsa bu insana ne yapar? Fayda verir. İkincisi ise belki de en önemli meselelerden bir tanesi ise Allah'ı kullarına şikayette bulunmamadır. allah Teala'yı kullara şikayet etmek sabrı ne yapar? Yok eder. Onu sıkıntı ve kedere boğar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu diyor mümin kuluma bir musibet vererek onu imtihan ederim eğer beni bir kimseye şikayet etmeyip sabrederse onu o musibetten kurtarırım sonra da onu etinden daha hayırlı bir et ve kanını daha hayırlı bir kanla değiştiririm sonra amellerine yeniden başlar diyor evet kardeşlerim Allah'ın vermiş olduğu bela ve musibeti hiçbir Allah'ın kuluna şikayette bulunmamak. Maalesef çok çok dikkat edilmeyen meselelerden bir tanesi değil mi? Maalesef. Bir evlilik düşünün, bir iş hayatı düşünün, yapılan bir şeyi düşünün, bir hastalığı düşünün, aklınıza ne gelirse Allah'ı kullarına şikayette bulunmayan. Üçüncüsü ise sabır, sabır zamanında olması. Yani övgüye layık ve sahibine sevap kazandıran sabır ancak o başa gelen meselede yapılan sabırdadır, o vakittedir. İlk andan sonraki sabır insana ne yapmaz? Fayda vermez. Bunun da misaline bakacak olursak Enes'in naklettiği, Bukhari Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim, Ali sallallahu ve selam bir yerden geliyor. Yolu bir mezarlığın yanından geçiyor. Bir kadın yeni gömülmüş bir kabrin başında feryat ediyor. Allah Resulü Ali sallallahu ve selam kadına sabret diyor. Kadın ne diyor? Nasıl sabredeyim diyor. Yani küçük çocuğunu yeni kaybetmiş. Ali Vesselam ve hiçbir şey demeden yürüyor. Enes en son geliyor. Kadın omuzuna şöyle dokanıyor. O kimdi biliyor musun?" diyor. Kadın omuzlarını silkiyor. O diyor Allah'ın resulüydü diyor. O sözü duyunca kadın sesini kesiyor ve o topluluğun peşinden geliyor. Ali ve vesselam Medine'de Ebu Eyyub el Ensari'nin evine misafir oluyor. Kadın geliyor, izin istiyor. İçeriye girdiğinde Ali Selatü vesselam "Sabır ilk andaki sabırdır." ondan sonraki sabır insana kar etmez diyor Allah hepimize hayır versin kardeşlerim her ne olursa olsun Müslümanın başına herhangi bir şey geldiğinde biz Allah'tan geldik yine Allah'a dönücüleriz demesi gerekir demek ki ihlas Allah'a kullarına şikayet etmeme ve sabrı zamanında yapma bunun şartlarından bir de sabrın alanı vardır ki Bunlardan bir tanesi Dünya belalarına sabırdır Acılardan Bedeni hastalıklardan Sevdiklerini kaybetmekten Ve malda zarar etmekten Hiç kimse beri değildir İnsan olmamız hasebiyle Bunlar her zaman başımıza ne yapar Gelir Bu hallerden ne iyi insanlar ne kötü insanlar Ne Müslüman olan Ne de kafir olan güvendedir Bu herkesin başına ne yapacaktır Gelecektir Ama mümin kendi isteği Ve kalbi dolduran Bir huzurla bunları karşılamalıdır Kardeşlerim Öyle ki kalbin ve gözün Beklenilmeyen değişikliklerine Hep bu musibetlere Boyun eğmekle mümkün olur Onun için Allah Azze ve Celle kitabında Muhakkak diyor, diyor biz, sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mal, biraz ürün eksiltmekle ne yaparız deneriz, sabredenleri müjdele ediyor. Demek ki burada bela genel bir anlamda kullanılıyor. Kalbe önce korku yoluyla gelebilir, mideye açlık olarak gelebilir, mallara eksilmeyle de musallat olabilir canlar ölümle karşı karşıya da gelebilir meyveler de ne yapar telef olabilir burada <gülüyor> müslümanın dikkat etmesi gereken neymiş sabır düşünün geçmiş kardeşlerimizde veya şu anda yeryüzünde korkuyla imtihan olan müminler yok mu veyahut Eyüp aleyhisselamın hastalıkla müptela olması yok mu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karnına taş bağlayarak e, aylarca geçtiği yok mu? Ayşe annemiz kaç ay geçerdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bacası tütmezdi. Yani sıcak bir aşı ne yapmazdı? Olmazdı diyor. Sabredersek sabır insana her zaman ne yapıyor? Hayır getiriyor. Demek ki dünya belalarına sabır imanın gereği olan bir amelmiş. Yine kardeşlerim nefsin isteklerine sabır. Dünya süsleriyle süslenip insana yöneldiğinde sağdan soldan bütün şehvetleri insanı ne yapar? Açılır. Yeni bela ve musibetler her taraftan fitneler yağmur gibi insana ne yapar? Yağar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi fitneler insana hasır çubukları gibi ne yapar? arz eder. Burada o fitnelerin hepsini kalbimizin ne yapması? Reddetmesi gerekir. Çünkü reddederse beyaz bir nokta eğer o fitneler kalpte yer bulursa o da siyah bir nokta ne yapar? Olur. Allah hepimize hayır versin imtihanı kazananlardan eylesin. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sizi hem kötülükle hem de iyilikle sınavdan geçiririz diyor. Allah Azze ve Celle rızkı daraltmakla imtihan etmeyi, nimet verme ve ikram etmekle imtihan etmeyi de bir tutuyor. Düşünün, bunun için insanoğlu kadınlardan, oğullardan, yığınla birikilmiş altın ve gümüşten, sırma atlardan, samal hayvanlardan ve ekinlerden gelen dünya lezzetleri ve isteklerinin peşine takılmaktan kendini hiçbir zaman ne yapamaz? kurtaramaz. Doğru mu? Herkeste bu hırs var. Ama sabretme başka bir durum ki o da başkalarının dünyalarına tecessüz edip onlara verilen mal ve çocuk nimetlerine aldanmayıp sabretmektir. Öyle de vardır ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle öyle nimetler vardır ki kafirlere bol bol vermiştir. Müslümana vermemiştir. Öyle Müslümanlar vardır ki iç geçirir. Neden ondaki bende yok diye. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle kafire kahrından Müslümana ise nimetinden verir kardeşlerim. Kasas suresini okuyacak olursanız orada Karun ne yapıyor? Halkın içine depdebe içine çıktığında oradan bir kısım ne diyor? Şuna verilen bana da verilmeli değil miydi? oradan Müslümanlardan bir topluluk ne diyor Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin en üstünü Müslümanlık nimeti değil mi? yani nimetleri şöyle düşünüp en hayırlısını seçmeniz gerekiyor biz onu yerin dibine batırdık malı da ehli de kendisine ne yapmadı fayda vermedi ayet devam ediyor İyi ki ona verilen bize de verilmemiş yoksa onun başına gelen bizim başımıza da ne yapardı Gelirdi diyor. Allah hepimizi sabreden ve şükredenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kibirli küstah tagutlara birçok nimet vermiş. Allah Azze ve Celle onlara verdiği bu nimet onlar için felaket ve ağır bir ceza olmuştur. Düşünün Firavun'a o kadar mal mülk vermiş onun için hayır mı olmuş yer mi? sadece ilahlık taslamasına sebep olmuş değil mi bir karını düşünün mal onu ne yapmış mahvetmiş veyahut yine surelere gidiyorsunuz şu iki kişinin misalini size vereyim mi diyor İkisinin de tarlası var ikisinin tarlasından da su çıkar birçok taze yemişler vardır birisi tarlasına girdiğinde mağrur giriyor birisi nasıl giriyor maşallah desene Allah ne güzel takdir etmiş eğer diyor yani mağrurlanırsan Allah suyunu çeker de ararak bulamazsın. Çardağını başına geçirir de onu kaldıracak bir yardımcı da ne yapamazsın? Bulamazsın diyor. Allah hepimizi kanaat sahibi kılsın kardeşlerim. Dünyalık bütün nimetler dünyanın süslenerek önümüze gelmesi sadece bizi aldatmaktan başka bir şey değil. Allah hepimizi kanaat sahibi insanlardan kılsın çünkü kanaat insana her zaman hayır getirir ve Allah'ın takdirine de razı olmayı getirir aç açgözlülükse sabrı kaçırır helalı haram haramı helal kıldığı gibi insanın dininin bozulmasına da sebep olur yine kardeşlerim bakın sabır her zaman övülmüş sabırsızlıksa her zaman ne yapmıştır yerilmiştir Sabırlı insanlar her zaman güvenilir insanlar olmuş. İnsanların gelip danıştığı, istişare ettiği, güvendiği insanlar olmuştur. Ama sabırsız insanlar halk nazarında hiçbir zaman güvenilir olmadığı gibi onlarla istişare edilen, yolculuğa çıkılan, ticaret yapılan insanlar ne yapmamıştır? Olmamıştır. Kardeşlerim, Allahü Teala'ya kullukta sabır da çok önemlidir bunun için açacak olursak bu nurlu yolda hep engeller vardır Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemi yarattığında Cibril'i göndermiş Müslüm'deki gelen ifadeyi hatırlayacak olursanız bak da gel diyor Cibril gidiyor cennete ve cehenneme baktığında Ya Rabbi diyor kullarının hepsi cenneti ister kullarının hiçbiri cehenneme girecek amel işlemez diyor. Hatırladınız mı rivayeti? Allah Azze ve Celle şimdi git bir daha bak gel diyor. Cennete gidiyor geliyor. Ya Rabbi rahmetin olmasa hiç kimse cennete ne yapamaz? Giremez. Çünkü önü hep meşakkat, şehve, arzular hep zorluklarla kuşatılıyor. Cehenneme ise Ya Rabbi senin rahmetin olmasa hiç kimse buraya düşmekten beri kalmaz diyor. Allah hepimize hayır versin. Allahü Teala'ya giden yol hep imtihanlarla doludur. Hep engellerle doludur kardeşlerim. Kişi insan tabiatı gereği bir şeye bağlanmaktan ve sınırlamalardan hep kaçınır. İşte Allah'a kulluk nefsin şehvetlerini sınırlama ve onlara bağlanmamak Bundan dolayı kolay ve basit bir yolla Allah'ın emrettiklerinde istikrar sağlayamaz. Bunun için nefsin inadını dizginlemek lazımdır. Bu da sabırla sabırda yarışmakla mümkündür. Çünkü Allahü Teala'ya kullukta yol çetin ve şehve arzularla dolu olması hasebiyle insanın ilk dikkat etmesi gereken neymiş? Kendi nefsiymiş. Bu da ne yapacak? kulluğunda sabırlı olacak ve Allah'a karşı itaatta olacak itaatta sabır da üç bölümden oluşur kardeşler birincisi itaatta niyeti ihlas ve doğru kılma riya şüphelerinden sakınma yani e, iblis insana öyle fitneler atar ki kardeşlerim ya işte ben bunu yaptım bu riya mı ben şöyle yaptım, bu mı gibi, insanı da birçok şeyde vesveseye ne yapabilir? Düşürebilir. İnsan niyetinde ihlaslı olacak, doğru olacak ve riya şüphelerine düşmeyecek. Bundan sakınacak. İkincisi, itaat esnasında sabırlı olacak. Gafil olmayacak, yapıyor gibi değil, meşru bir şekilde o ameli yerine getirecek. Yani, Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın diyorsa aynen bunu ne yapacak yerine getirecek. Üçüncüsü ise amelden sonra sabırlı olacak. Yani kendini beğenmeyecek. Yaptığından dolayı riya isminin duyulmamasından isar etmeyecek. Öyle ki yaptığı ameli yakıp sevabını boşa çıkarmayacak. Eserini ne yapmayacak? Silmeyecek. Allah hepimize hayır versin. Demek ki itaatta sabır, niyet ihlaslı olacak, doğru olacak, riya şüphelerinden, kuruntularından insan kurtulacak, itaat esnasında sabırlı olacak ve amel ettikten sonra ise kendini beğenmekten, ucuttan, kibirden uzak duracak. Yine kardeşlerim sabırda öyle bir aşama vardır ki bir yönü davette de insanın sabırlı olması gerekir. İnsanın kendi nefsinde dizginlediği birçok şeyden sonra bir de öğrendiği doğruları insanlara öğretmesi gerekir değil mi? Yani La ilahe illallahın olmazsa olmazlarından bir tanesi nedir? Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması için gücü yettiği müddetçe çaba ve gayret sarf etme. İşte bu noktada bu uzun yolda acı vardır, sıkıntı vardır, zorluk vardır, nefse taarruz vardır, hapis vardır, öldürülme vardır, ayıplanma vardır, her türlü iftira vardır. İşte insanda bunu da bunda ne yapacak? Sabırlı olacak gafil olmayacak Çünkü, davet la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarındandır eğer bir müslüman inandım diyen birisi hemen pısıp bir kenarda duruyorsa dinini ishar edemiyorsa Allah'ın dinine davet etmiyorsa o kişinin imanında da sıkıntı vardır tevhidi anlamamıştır Allah Azze ve Celle'nin bizleri mükellef kıldığı şeyde o insanın sıkıntıları vardır Kardeşlerim bu yolda insanın başına gelecek birçok engeller vardır. Bu engeller insanı gafil kılmaması gerekir. Mesela insanları davet edersin. insanlar senin davetinden yüz çevirebilir. Bu mümkün değil mi? Öyle topluluklara gidersin ki belki en yakının annen, baban, akraban dahi bunca alim bulamamış senle buldun tipinde tavır takınabilir. Veya Hak olan bu davada seni sapıklıkla ne yapabilir? İtham edebilir. İşte burada insanın sabırlı olmalı. İnsanları karanlıktan aydınlığa uyandırmak için en güzel sesi ve en güzel hareketi, yumuşak huyluluğu alıp insanın sabretmesi gerekir. Burada bizim için en güzel örneklerden bir tanesi Nuh Aleyhisselam'dır. Düşünün bir gün değil, bir yıl değil, yüz yıl değil 950 sene insanları Hakk'a davet etmiş değil mi? Yani düşünün sabra bakın bu sabır bizim için nedir? Çok çok önemli örneklerden bir tanesidir. Yine kardeşlerim davette insanlardan sözlü ve fiili eziyetler olabilir. Burada da Hakk'ın düşmanları İyiliğe kötülükten karşılık verebilir. Allah'a davet edenler onları düzeltmek için nasihatte bulunur ve onları itham etmeden hikmetle, güzel sözle onlara davet etmek zorundadır. Yine kardeşlerim sabırla batıla karşı mücadele ve sebat etmek vardır ki bu da takva bizi düşmana çirkin silahıyla karşı koymaktan sakındırmak içindir. Mümin hileye hileyle iftiraya iftirayla karşılık vermez. Çünkü Müslümana düşen her zaman sabırdır ve Allah Azze ve Celle'ye sığınmadır. Yapılan iftiraya cevap verme değildir. Kardeşlerim <gülüyor> sabır ve kurtuluşu bekleme sadece Müslümanlar için kılınmıştır Allah Azze ve Celle kitabında eğer siz iman eder salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür yeryüzüne ne yapar? hakimiyet verir diyor bu da gösteriyor ki bu sadece sabır ve kurtuluşu bekleme müminlere aittir Allah Azze ve Celle bunu bize görmeyi nasip etsin Yine kardeşlerim sabrın öyle bir yeri vardır ki şiddet anında sabretme bu da ancak müminlerin vasıflarındandır. Misal düşünün İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken kendisine tutuyorlar korkmuyor musun gibi bir soru soruyorlar. Hatırladınız mı? İbrahim Aleyhisselam siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım diyerek seçin bakalım. Ahiret ateşi mi? Bu ateş mi daha hayırlı diyerek iki ateşi ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Ve ateşe atıldığında ateş kendisini yakması gerekirken ne yapıyor? Yakmıyor. Çünkü şiddetli andaki sabır başına gelecek belayı ne yapıyor? Defediyor Ve Allah yakması gerekirken, yok etmesi gerekirken ateşi İbrahim için ne yapıyor? Serin kılıyor. İşte sabrın mümin üzerinde bu kadar çok çok önemli etkileri vardır kardeşlerim yine çocukları ve eşi için sabretme biliyorsunuz Allah Azze ve Celle kitabında kadınlar ve çocuklar insan nefsine çok sevimlidirler onlar dünya hayatının süsüdürler bundan dolayı onlarda bir imtihan vesilesi kılınmıştır biliniz ki mallarınız ve canlarınız birer imtihan vesilesidir büyük mükafat Allah katındandır buyurmuştur öyle olmuştur ki erkekler kadınlarına karşı sert davranmıştır kadınlar nedir sabırlı davranması onların cennetidir sahabe kadınlarından bir tanesi kalkıyor ey Allah'ın Resulü cihat diyor erkeklere farz bize farz değil e biz onların amellerine yetişmek için ne yapalım? Bize de bir amel söyle. Siz diyor eşlerinizin diyor size karşı davranışlarınıza sabredersiniz. Bu da onların almış olduğu sevaba nedir? Denktir diyor. Evet kardeşlerim demek ki eşlerin birbirlerine karşı yapmış olduğu muamellerde sabretme onlar için nedir? Devamlı hayır getirir. Yine Allah için olan kardeşliklerde sabretme Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir Müslümanın ayıbını görürdü, onu örterse kıyamet günü Allah onun bütün hatalarını ne yapar? Örter diyor. Demek ki görülen ne olursa olsun kardeşinin ne yapacaksın? Sabır yolunu seçeceksin ve Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını hiçbir zaman ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Yani Allah için olan kardeşlikte sabır insanı her zaman ne yapar? Kazandırır. Yine sabrın zikredildiği noktalardan bir tanesi de ilim talep etme. Geçmiş ülemamız ilimden bahsederken başı sabır, ortası sabır, sonu da sabırdır demiştir. İlim hakikaten e, sabırla elde edilecek bir yoldur ve peygamberlerinde nedir? Mirasıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu yolda ayaklarımızı kaydırmasın ve ilmi almada bizleri sabırlı kılsın. Öğrenmede de, yaşamada da, öğretmede de. İlimde dikkat edilmesi gereken birçok yer de vardır. İlim talebesi zamanın en iyi alimi olduğunu ve kendisine verilen ilmin kendi başarısı olduğunu iddia etmemeli ve mütevazı olmalıdır ben bilirim benden başkası bilmez veya e, herkes benden başkası hata edebilir Veyahut ben davet ederim benden başka kimse davet edemez gibi meselelere girmemek gerekir bunun için bizde en güzel örneklerden bir tanesi hangisi keyif suresini çok okudunuz mu orada Musa aleyhisselam salih kulun bir kıssası var değil mi nasıl başladığını biliyor musunuz Musa aleyhisselam bir gün kavminin içinde onlara nasihat ediyor İsrailoğullarından birisi çıkıyor ne diyor en bilginimiz kim Musa ne diyor ben diyor da Allah bilir demiyor ve Allah azze ve celle kendisini ne yapıyor kınıyor ve kısa devam edip gidiyor Allah hepimize hayır versin Allah'ın vermiş olduğu bu nimeti hadir kıymetini bilenlerden eylesin her bilenin üzerinde nedir bir bilen vardır. Allah hakkı, hakkın istediği şekilde gündeme getirenlerden eylesin bizi. Yine ilim talebesi acele etmeyip sabretmeli ve sabırda yarışmalıdır. Çünkü vakit gelmeden acele eden o nimetten mahrum olur. İlim talebesi hocasıyla üzerinde anlaştığı şartlara bağlı kalmalıdır. Çünkü müminler anlaştıkları şartları yerine getirmek zorundadır. Hoca da talebenin zayıf olduğu noktayı dikkate almalı ve hatasından dolayı onu ayıplamamalı ve talebesini unuttuğunu hatırlatmalı ve yol göstermelidir. Kardeşlerim sabrın alanı neticesi sebepleri olduğu gibi bir de tabi faziletleri vardır. E, bu da nedir? Allah sabredenlerle beraberdir. Allahü Teala'nın sabredenlere sevgisi vardır. Allah rahmeti ve bereketi sabredenlerin üzerinedir. Yine zafer ve yardım garantisini Allah sabredenlere vermiştir. Yine sabır insanı düşmanın hilelerinden korur. Mesela ayeti kerimede kıyamete kadar hak bir tayfenin olacağını, yoldan çıkmış sapıkların onlara zarar veremeyeceğini ve siz kendinize dikkat edin diyor. Yani sabrederseniz onların hileleri hiçbir zaman sizlere ne yapmaz? Zarar vermez diyor. Evet kardeşlerim. Sabrın yardımcıları vardır. Azıcık aklı olana sabrın acı olduğunu anlama zor bir şey değildir. Sabır insanoğluna her zaman zor gelir. Neden? Çünkü nefsi arzular ve istekler İnsanı her zaman sabrı zor gösterir. Bundan dolayı sabra alışan ve tedricen bir yol izlenmeli ki fitne ve musibet geldiği anda ona rahatlıkla sarılabilmeli. Ama bazı yerlerde vardır ki kardeşlerim orada sabretmek zorunludur. Bu zorunluluğu bilince sabretmek kolaylaşır ve onlardan bir tanesi mesela dünya hayatının tabiatını bilme belki de sabrın zorunlu olduğu ve nefsin sabra zorlanması gereken ilk yer ve nokta yaşadığı tabiatın hayatın gerçeğini ve hakikatini öğrenmede ona yardımcı ve destek olmasıdır yani bu hayat naim cenneti ve ebedi kalacak yurt değil bilakis sorumluluk ve imtihan durağı olduğunu bilmeli Devamlı dünyada kalacak şekilde kendini ne yapmamalı programlamamalıdır. Neye bakarsa baksın gözünün kendisine hasretle geri döneceğini bilmelidir. Bir güzelliğini bir gençliğini bir malını bir sıhhatini bir artık elindeki her nimetse bunların elinden çıkacağını insan ne yapmalı bilmeli düşünmeli ve buna göre kendini hazırlarsa sabreden ve şükredenlerden olur. Yine kardeşlerim kişi nefsini tanımalıdır. Bulunduğu yeri bildiği gibi tabiatını bir de kişi kendi nefsini ne yapmalı tanımalıdır. Allah Azze ve Celle bu hayatı insana ihsan etmiş, onu yoktan var etmiş, batın ve zahir nimetlere onu ne yapmış bulamıştır. Şüphesiz o her zaman Allah'ındır. Bundan dolayı kişiye bir musibet geldiği zaman, onun neyine gelirse gelsin ne demesi gerekir? Biz Allah'tan geldik yine Allah'a dönücüleriz demesi gerekir. Çünkü veren de Allah, alan da kimdir? Yine Allah'tır. Öyleyse kişinin hem yaşadığı ortamı hem de nefsini ne yapmalı bilmelidir. Yine kardeşlerim bu sabırda bilinmesi gereken meselelerden bir tanesi ise kurtuluşa inanma. Yani Allah'ın yardımının yakın olduğuna, onu darlıktan bolluğa, sıkıntıdan kolaylığa çıkaracağını ne yapmalı, bilmeli, inanmalıdır. Çünkü ayeti kerimede muhakkak zorluktan sonra bir kolaylık. Muhakkak zorluktan sonra bir kolaylık vardır diye Allah azze ve celle ne yapmıştır? Bildirmiştir. Yine Allahü Teala'dan yardım dileme Kul Rabbinden yardım dileyip Ve onun himayesine sığındığı zaman Kalbinde ne hisseder? Bir sükunet hisseder değil mi? Bütün azaları sukun olur İşte o zaman o kul Allah'ın himayesine girmiş olur ve zarar görmez Yine Allah'ın kaza ve kaderine iman etmek ki Müslüman kesin olarak bilmeli ki Allahü Teala'nın takdir ettiği mutlaka gerçekleşecek. Bundan insanın kaçması nedir? Mümkün değildir. Öyleyse insanın kadere imanı çok çok düzgün olmalı ve yalpa yapmamalıdır. Yine kardeşlerim sabırda önemli olan meselelerden bir tanesi de musibeti belayı küçümsemek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da iyi anlayabilmek için şöyle bir e, nakil yapalım. Sizden birinizin başına bir musibet gelirse beni hatırlasın. Çünkü benim musibetim en büyük musibettir demiştir. Yani başınıza bir bela, bir musibet geldiğinde başka birinin başına gelen bela ve musibeti düşünürseniz o belayı ne yapabilirsiniz? Küçümseyebilirsiniz yok onu düşünmezseniz kendinizinkini büyütür Allah muhafaza Allah'a isyan eder bir hale dahi ne yapabilir gelebilirsiniz birçok sohbette de örneğini verdiğimiz bir misal var hatırlayacaksanız Ahmet'in müsnetinde gelen bir rivayet var Allah Azze ve Celle bir kulu hesaba çeker ey kulum sana ömür verdim ne yaptın dediğinde o ne der ömür boyu hastalıkla müptela oldum hastalıklarla uğraşmaktan sana gereği gibi kulluk yapamadım diye mazeret beyan eder diyor. Allah azze ve celle Eyüp Aleyhisselam'ı ne yapar? Hastalığının en şiddetli halinde onun gözünün önüne getirdiğinde onun kimi ağırdı? Senin kimi diye sorar. Hangisi ağır? Eyüp Aleyhisselam değil mi? Eyüp o halinde bile hep sabırlı oldu ve kulluğunda hep sebat gösterdi. Ve hep şükredenlerden oldu diyerek ne yapacak? Örnek getirecek. Allah hepimize hayır versin. Musibeti başa gelen belayı küçümseyenlerden eylesin. Kardeşlerim sözü fazla uzatmayın. Belki sıktım sizi. Sabır yonunda bazı engeller de vardır. Her meselede aceleci olma işi bozduğu gibi sabrın gücünü kaçıran da acele etmektir. Her meyvanın bir olgunlaşma zamanı vardır. O vakit koparıldığında nedir? Güzeldir ve insanı kandırır. Ama acele onu ne yapmaz? Olgunlaştırmaz, bilakis helak eder. Eski insanları demişlerdir ki kim bir şeye zamanından önce davranarak acele ederse ondan mahrum olmakla cezalandırılır. Acelecilik, cehalet ve tutarsızlık adetlerin adetlerindendir demiştir. Yani hırs sebebi mahrumiyettir. Acele ettiğin zaman ondan ne yaparsın? Mahrum olursun. Evet. İkincisi ise sabrın yolundaki engellerin en önemlilerinden ikincisi ise öfkedir kardeşlerim. Müslüman hoşuna gitmeyen bir şey görebilir, rahatsız eden bir şey işitebilir, öfke onu insanlardan yüz çevirmeye ve insanlardan kaçmaya kışkırtabilir, böyle durumlarda onun sabrı afeti olan ümitsizliğe ve üzülmeye sürükleyebilir. Müslümanların insanların eziyetlerine ve davet görevini yerine getirmesini engelleyerek rahatsızlık vermelerine sabretmesi gerekir onlara tekrar tekrar anlatmalı. Olabilir ki Allahü Teala onunla üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlı olan bir insanı hidayet erdirebilir. Üçüncüsü ise darlık kardeşlerim. İman, küfür, hidayet ve hak yoldan sapma iman ve hidayeti sevdiklerine verip küfür ve dalaleti ondan defedemez. Ancak o hatırlatır, nasihat eder, açıklar, tebliğ eder. Sabrın yolundaki demek ki engellerden birincisi acele etme, ikincisi öfkeli olma, üçüncüsü darlık, sonuncusu ise ümitsizliktir. Bu belki sabrın en büyük afetlerinden bir tanesidir. Hangi hal olursa olsun kişinin sabrı kaçırıp da, yani sabırlı olacağı yerde ümidini yitirirse, o onu ne yapar? Helak eder. O kişiyi ameli terk ettirir. Onu tembelliğe sevk edip beklentisini, ışığını ne yapar? Söndürür. Ve Allah Azze ve Celle kitabında bakın verdiği ifadeye çok dikkat edin. Allah'tan ancak ümidi kimler keser? Kafirler keser diyor. İşte ümit bittiğinde Sabır kaçmıştır Ve Allah'a isyan başlamıştır Allah muhafaza bu kalbin mühürlenmesine Kadar ne yapar gider Son olarak kardeşlerim e, Peygamberlerden Vereceğimiz misallere baktığımızda Allah onlardan razı olsun Salatü selam üzerlerine olsun Onların Öyle bir sabrı vardı ki Kur'an ve sünnet hep bu misallerle Doludur Eee biz inanan insanların da o olayları öğrenip onlardan hep ders almamız gerekir. Olayların çözümünde arzularımızın hırslandığında başa gelen birçok bela ve musibetlerde bunlara bakarak hepimizin ders alması gerekir. Demin zikrettiğimiz gibi bir Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktaki sabrını el alın. Bir Yakup Aleyhisselam'ın en çok sevdiği oğlunun kendisinden ayrılmasıyla imtihan olmasını ve Yusuf Aleyhisselam'ın ondan ayrılıp Yusuf Aleyhisselam'ın ayrı bir imtihanını ele alın bir kuyuya atılması kardeşleri tarafından canına kastedilmesi köle olarak satılması iftiraya uğraması hapse düşmesi sonra yine oradan çıkmasını ele alın bir İbrahim aleyhisselamı ele alın bir oğlunu kurban etmesi oğluyla hanımını bir kara taşla bırakılması ve sadece Allah'a havale edip bırakıp gitmesi bir Nuh aleyhisselamın 950 sene kavminin arasında kalıp davet etmesindeki ısrarını bir Musa aleyhisselamın tağut olan Firavun'a Zorba Hamana kibirli haruna karşı koymak için gönderilmesi, kendisine tebliğde Firavun'un öfkelenip canına kastetmeye çalışması, köpürmesi, yıldırmaya çalışması, öldürmekle tehdit etmesi ve Musa Aleyhisselam'ın ona karşı sabrını düşünün. Bir Meryem oğlu İsa'yı düşünün. Allahü Teala'nın mucizesi olarak Meryem oğlu İsa aleyhisselam İsrail oğullarına gönderildi ama onlar ne yaptı? Yalanladı. Karşı geldi. Birçok oyunlarla onun canına kadar ne yapıp hasletmeye çalıştılar. Demek ki sabır insan hasletlerinden bir haslet. meyvası acı ama karşılığında Allah Azze ve Celle'nin verdiği çok büyük mükafatları olan güzel bir duygu. Ve sabır aynı haya duygusu gibi, diğer duygular gibi e, insanoğluna e, imanıyla hareket ettiğinde ve imanın nispetinde zuhur eden birçok hareketlerin gündeme çıkmasına sebep olan duygulardan. Allah hepimizin imanını artırsın. Allah Azze ve Celle sabreden ve birbirine hakkı tavsiye edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere cenneti ve ahirette onu görme nimetiyle rızıklandırsın. Bizleri Rabbim günahlara karşı korusun. Sevdiği amelleri sevdirsin. Ve insanların hoşlandığı amelleri işlemekten bizleri uzak kılsın. Sabır makamına erenlerden eylesin. Ve Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için veren, Allah için buğz edenlerden eylesin. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan, sadece Allah'ın kınamasından korkan samimi kullardan eylesin. Rabbim subhanahu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhanake Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.